Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi başlıyor. Sevgili meslektaşlarım Yine bir edebiyat güncesinde Sizlerle beraberiz Bugün sizlere Önemli bir Kadın yazarlarımızdan Leyla Erbil'i anlatmaya çalışacağım Birlikte Tanımaya çalışalım Veya hatırlamaya çalışalım Programa başlamadan önce Sevgili Hatice'ye buradan Selamlarımı gönderiyorum Geçmiş olsun dileklerimle Seni çok öpüyorum ee, Erbil'le başlayalım Leyla Erbil Orta sınıf bir ailenin Üç kız kardeşten ortancası İlk orta ve liseyi İstanbul okullarında okudu İstanbul Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı bölümünde eğitim gördü Son sınıfta ayrıldı Çeşitli işlerde çalıştı Evlenerek bir süre Ankara ve İzmir'de oturdu 1961'de İstanbul'a döndü. Halen İstanbul'da yaşıyor. Evli ve bir kızı var. Yazarlığa ile başladı. İlk yayınlanan hikayesi Uğraşsız. Ee, daha sonra e, giderek Dost Yeni Ufuklar, tepe, Ataç, Papyrus ve Yelken gibi edebiyat dergilerinde yazı ve hikayeleri göründü. Erbil kendinden önce yerleşmiş olan yazım akımlarına bağlı kalmadı roman, hikaye ve düz yazı metinlerinde Ortodoks Markçıların karşısında yer almasıyla tanındı. Psikanalizin özgürleştirici yöntemlerinden yararlanarak dinin, ailenin, okulun, toplumsalın ürettiği tabularla dolu ideolojilere karşı 1956'da başlayan mücadelesini dilin oturmuş kelime hazinesi ve söz dizimi kurallarını değiştirme çabalarıyla sürdürdü. ...yeni bir biçim ve biçem geliştirdi. Başlıca düşünce kaynakları... ...Marks ve Freud olarak belirtilir. Leyla Erbil... ...1970 Türkiye Sanatçılar Birliği... ...1974 Türkiye Yazarlar Sendikası kurucularından olup... ...Pen Yazarlar Derneği üyesidir. 1961'lerde Türkiye İşçi Partisi üyesi olan Erbil... ...Türkiye İşçi Partisi'nin... ...Sanat ve Kültür Bürosu'nda görev almıştır. 1979'da çağrılı olarak gittiği Amerika Birleşik Devletleri'nde kendisine Iowa Üniversitesi Onur Üyeliği verilmiştir. Edebiyat ödüllerine katılmayan Erbil, 2001-2001 2002 -2001 yılı Ankara Edebiyatçılar Derneği Onur ödüllerini kabul etmiş, 2002 yılında ise Pen Yazarlar Derneği tarafından Nobel Edebiyat Ödülüne ülkemizden ilk kadın yazar adayı olarak gösterilirken Türk dili ve edebiyatına egemenliği, aynı zamanda insana, hayata ve dünyaya karşı sorumlu, aydın tavrı vurgulanmıştır. Ee, çeşitli türde yazıları vardır, öykü, roman, e, mektup cinslerinde. Öykülerden e, kitaplaşmış olanları Hallaç, Gecede ve Eski Sevgili, Romanları, Tuhaf Bir Kadın, Karanlığın Günü, Mektup Aşkları, Cüce, Üç parçalı ejdera, ee, diğer eserleri e, mektup dalında dediğim gibi Ter Tezer Özlü'den Leyla Erbil'e mektuplar. Ee, Tezer Özlü'nün vefatından sonra Leyla Erbil tarafından yayınlanmıştır. Düşler ve öyküler ve zihin kuşları olarak sayabiliriz. Ee, Tabi Leyla Erbil'i böyle bir kısa hikayeyle anlatmak kolay değil. Çok e, değişik bir yazar kendisi. Özellikle benim ilgimi çeken yönü e, kadın haklarına ve kadının toplum içindeki duruşunu her türlü incelemesine dayanıyor. Leyla Erbil'in Öykücülüğü hakkında Necip Tosun'un bir yazısı var, araştırması. Onu okursak çok e, güzel incelemiş. Leyla Erbil Türk öykücülüğünde yenilikçi, biçimsel arayışlar dendiğinde ilk akla gelebilecek 3-5 isimden biridir. Büsato Bener, Bilge Karasu, Hulki Aktunç, Tomris Uyar ve Sevin Burak gibi, o da dilde, biçimde özgünlük arayışı içerisinde olmuş, öykücülüğümüze entelektüel bir düzey, felsefi bir derinlik getirmiştir. Kadın sorunlarını daha 1950'lerde cüretkar bir tutumla ele alırken, biçimsel anlamda da geleneksel öykü anlayışının tümüyle dışında bir biçim yeniliği peşinde olmuştur. Leyla Erbil öykücülüğünün ana çizgisini Freudyen öğreti, varoluşçuluk ve sınıfsal çelişkiler olarak sıralayabiliriz. Erbil, varoluşçuluğu toplumsal sorunlar ve cinsellik temaları bağlamında değerlendirir. Öykülerinde kara edebiyatın, yeraltı edebiyatının, gerçek üstücülüğün, hitçiliğin sınırlarında gezinir. Dünyanın en despot, en buyurgan erkek egemen toplumunda yaşadığını düşünen Erbil, öykü dünyasında bu olumsuzluklarla mücadeleye adamıştır. Bu mücadelede uzlaşmayı serikanlılığı değil, Öfkeli, kışkırtıcı, sivri bir dili benimser Çünkü o açıkça despotizme savaş ilan etmiştir Savaş da elbette öfke ve kinden beslenir Bu yüzden onun öykülerinde savaşın kuralları işler Ve serin kanlı Sakin bir anlatım yerine Gerilime yaslı bir anlatımı yeğler Öykülerde sivri bir dille toplum, çevre ve otoriteyi en ağır biçimde eleştirir Erbil ikili insan ilişkilerindeki savaşın bozgunların tam ortasına kurar kamerasını. Mikrofonu bu yaralı insanlara uzatır. Doğal olarak da anlatımdan adeta kan damlar. Tema olarak işlediği bozgun ve başkaldırı onda bir biçim olarak da dışlaşır. Bir bozgun ancak bozgun diliyle ve biçimiyle anlatılabilir düşüncesindedir. Öyküler bu yüzden bazen kontrolsüz bir sayıklamaya dönüşür. Kahramanların ruh hallerine, tenk düşen bir eksikliğe parçalanmışla. Bu hastalıklı hallerin değerli toplu düzenliliği düşünülemez elbette. O da düzenli dört başı mamur bir olay anlatma yerine zihinsel gelgitlerin, bilinç kaymalarının düzensiz sayıklamalarını aktarır. Erbil bir öykülerin rengi siyahtır. Tüm öykülerde incinmiş, kırılmış, kıstırılmış hayatların peşine düşer. Ona göre anlatılmaya değer olan sadece ve sadece bozgunlardır. Okur daha ilk cümlelerde bir bozgunun orta yerinde bulur kendini. Bu öykülerde umuda, iyimserliklere, aydınlıklara yer yoktur. Apaçık sorgulama ve yüzleşmenin öyküsünü yazar. Öfkeli, kırkıt, kışkırtıcı, rahatsız edici bir dille yapar bütün bunları. Kanayan yaraların etrafında gezinir. Bütün bunları görmemezlikten gelmeyi ihanet olarak görür. İnsanın kötücül, hastalıklı yanlarında da derinleşir. Erbil hep kırılmış, içine eğilmiş kahramanları anlatır. Dostsuz, kimsesiz, dayanıksız insanları. Tüm kahramanları boşluk, hiçsizlik, inançsızlık içindedir. Çoğu Shakespeare'in yanlışlarını bulacak kadar bilinçli entelektüellerdir. Ama bu konumları bile onları bunaltıdan, boşluktan kurtaramaz. Kimi kitapları yakar, kimi okuduklarını aşağılar. Yani hiçbir hayat biçiminde kurtuluş, umut ışığı yoktur. Her yol kaçınılmaz bir biçimde yenilgiye çıkmaktadır. Onun öykülerindeki ayrıksı özellik tam da budur. Bu hayat böyledir ve çıkış yoktur. İnsanın yazgısı bu labirente yok olmaktır. Geçmiş bugünün iz düşümüdür ve insanın her anının bester. İzler yaralayıcı ve kalıcıdır. Bir ömür sürer, bugünü kuşatır ve bozgunu sağlar. Kendi doğrularına sahip çıkamama, boyun eğme, ikiyüzlü ilişkiler, oturmamış kişilikler, rol yapan insanlar sıklıkla gündeme getirdik onlardır. Öykülerinde aile kurumuna, toplumun sahte namus anlayışına Kadının algılanma biçimine, erkeksi düzene, kendilerini aşağılatan kadınlara ağır eleştiriler getirir. O her tarafın erkekler tarafından kuşatıldığını düşünür. Dilin, devletin, toplumsal yaşamın, dinin, her şeyin erkeksi olduğuna inanır. Bu yüzden kadının yeniden kendini var etmesi gerektiğini ileri sürer. Bunun yolu da baş kaldırmaktan geçer. Muhalifliğini ağırlıklı olarak cinsiyet anlayışına yaslar. Öykülerinde bu cendere, çevre, toplum, gelenek içindeki psikolojisi sarsılmış kadınları, delileri, hastalıklı insanları anlatır. Onlar cinselliklerini yaşayamadıkları için anne babaya, toplumsal yapıya, otoriteye karşı çıkıp erkeksi dünyaya yıkmaya çalışırlar. Geçmişte yaşanmış olumsuz cinsel tecrübelerin izleri kahramanların bir ömür peşlerinden gelir. Öykülerde doğallığından koparılmış cinselliğin nasıl hastalıklı bir hale dönüştüğünü ser dönüştüğü sergilenir. Cinsellik ne evlilik kurumunun rutini ne de bir cinsin bireysel kullanım aracıdır. Erkekte olan ama kadında olması ayıplanan bir olgu hiç değildir. Cinselliği tek tarafa indirgeyen erkeksiz al Erkeksi algı cinsel hayatın en büyük handikapıdır. İkinci büyük handikap ise geleneksel tavırlardır. Özellikle genç kızlara yönelik baskılar onları ömür boyu sürecek açmazlara sürükler. Üçüncü neden ise evlilik kurumudur. Bu kurum hep erkeksi dünyanın çıkarlarına hizmet etmekte, kadının kıstırılmışlığını hazırlamaktadır. Bu yanıyla da erkeksi hayatın tek Yanlı aracıdır. Kurallarla, ayıplarla ve kurumlarla bertaraf edilerek bir çerçeveye hapsedilmiş kadına kalan ise yanlış zamanlarda yanlış çözümler üretip kendi kıyımını hazırlamaktır. Öykülerine bakacak olursak, roman ve romanslar dışında Hallaç, Gecede ve Eski Sevgili adlı üç öykü kitabı bulunan Erbil'in bu kitaplarında da kadın ve kadın sorularını merkeze alıp toplumsal tarihsel yapıyı irdelediğini görürüz. Onun öykü serüveni varoluşsal sorunlardan cinsel sorunlara, Oradan da devrimci mücadeleye evrilir. Ama neyi anlatırsa anlatsın, kadınlık halleri öykülerin ana izleyini oluşturur. Erbil'e göre kadın sorununu çözememiş toplumlar neye bağlı olurlarsa olsunlar, nasıl yönetilirlerse yönetilsinler bir yerde tıkanırlar. Bu bağlamda ülkemizdeki tüm sorunların kaynağında kadına olumsuz bakış yatmaktadır, diyor Erbil. Burada e, şimdi ben size bütün bir öyküsünü anlatmaktansa birkaç farklı öyküsünden birkaç parçalar okumak istiyorum. Mesela şimdi bir ayna atlı öyküsü var. Ayna öyküsünde bir burcuva kadınının cinselliğe bakışı anlatılıyor. Küçükken hem oğluna hem de kızına ders verip cinselliği yasaklar, onları cezalandırır. Oğlu büyür, gerilli olur, kocası ölür. Kızı ise mirası için annesini ölümünü beklemektedir. Ondan bir kısa bir bölüm okuyup devam edeceğim. Bu arada aynayı bulursam. Evet, ayna. Yalnız şöyle bir şey var. Şeye üstüba dikkat edin. Çok birbirinden kopuk düşündüğü gibi ya hissettiği gibi o anlık düşüncelerini geçirmiş. Çok okuması kolay bir şey değil, yazar değil. Umarım bağlantıyı kurmanıza sağlarım. Sen olmasaydın evleni verirdim paşaya varırdım. Kanım kurudu şimdi. Memelerim ekşidi, iliklerim karadı ve katıldı. Yüzüm mikenlerden kalma bir sarnıcı andırıyor. Kadife modaydı o vakitler. Dolma bahçede balo var diye. Çürümüş bir kedi bile olsam Kurtuluş yok Babam Almanya'dan getirmişti Ne paşalar kolordu kolağları Mareşal reşas etti. Babanın silah arkadaşları Bir kedi leşi yenmez artık Savaşta olur Gitgide küçülüyorum Karyolan büyüyor Ayakkabılarım elbiselerim uzuyor Dekolte bir yaka Paşa pek beğenmişti Tek taşlı pırlantam ben ölünce sana kalacak Yüz görümü Sen de biraz babanın karısı sayılırsın artık Madam artrik dikmişti Ense açık Kulaklar pırıl pırıl Hanımefendiciğim ne ince beliniz var Omuzlarınız ipek sanki Teninize deyince elim uyuşuyor Size rob dikmek hem kolay Hem çok güç Beni görür görmez sormuş Kim bu taze Yüzbaşı Selahattin'in hanımı paşam bir vas daha başınız mı döndü sultanım? Çalın bir vas daha, ama ben diktim. Gözlerimin ışığı yitene dek diktim. Elini bile sürdürtmedim Bir vas daha, bir zambakçı aparık bir kadın. Ama siz varsınız sen ve kardeşin. Kardeşin neden dönmedi? Ben senin için bekledim. Sen de beni bekle. Sevildim ben. Kürkler, elmaslar içinde seviştim. ''Senin yaşında gelinlik giydim. Duvak bile taktım. Paşayı o gün tanıdım. Benim evim burası. Ben öldükten sonra kimin ne istersen onunla yap. Babanın on parası geçmedi bu eve. Dişlerimin yarısını kestirdim. Temelden girdim bu eve. Ağzım çöktü. Kasamın anahtarları nerede? Yüzümün ortasında dönüp duran anaforu durduramıyorum. Seni düşünmekten de beynim durdu. Bir oğul böyle mi olur?'' Ben neler yaptım? Ayaklarımı öperdi paşa. Konak, çiftlik, saray düğmelerini çözdü. Bir demet turp çıkardı. Kokladım. Ama benim bir kızım ve bir oğlum var. Oğlum Güney Amerika'ya gitti. Bir kızla baş başa kaldım. Anahtarlarım ve neyim varsa onun olacak. Bekliyorum. Yemeğime her gün ağı koyuyor. Ağır ağır öldüren bir ağı. Ses etmiyorum. Gençtir yapsın. Ölmem ki ben. Oğlum yüzüme tükürdü gitmeden. Onu da severim. Ara sıra ağladım bile. Gitme dedim ona. İşe yaramaz bir kancıksın de dedim kızıma. Kızım dondu kaldı. Kardeşinin ardından hiç ağlamadı. Kızım mülkümün tümü kendisinin olacak diye seviniyor. Güney Amerika'da ne var? Çıldırmış bu çocuk. Birkaç Amerikalı öldürmeden geberirsem alçam diye tutturdu günlerce. Bir doktora gitmeliydik Herkes ne yapıp yapıp iki Amerikalı öldürmeliymiş Neyi istiyor Amerikalılardan Onların da analarının ciğeri yanar Gerilla'ya katılacağım dedi Kimmiş o erilla, gerilla Allah kahretsin Onu seni benden alıyor dedim Hep o Kürt arkadaşı yüzünden Düşük bıyıklı Karakıllı olan var ya Ben de askerliği bitireyim Mavzere alıp dağa çıkacağım dedi oğluma Oğlumun mavzeri de yok Tabanca çekmesini de bilmez Ben onu öyle mi yetiştirdim Paşa oğlu o. Bekle gitme önce birlikte Kendi yurdumuzu kurtaralım dedi Oğluma mavzeri kapıp Dağa çıkmasıyla yurt kurtulur sanıyor Bunlar oğlum bekleyemem Diye haykırdı kürde Her geçen gün kiinimizden bir parça Daha eksiltiyor Dakika bile bekleyemem diye bağırdı Sakalları da var Gülmem tutuyor onları gördükçe Küçücük adamlar sen nesin diye sordu kızıma Kürt. Herhalde sosyal de demokratımdır dedi kızım. Sosyal demokrat da ne demektir dedim ona. Boku kaşığın sapıyla yemektir dedi. Terbiyesizler de. Evet. Böyle karışık fakat duygu yüklü bir anlatımı var. Bir tane de. Yine kitabımızdan bir parçasını okumak istiyorum sevgili edebiyat kulübü hocamız Sayın Enver Ercan'ın da hazırladığı bir kitapta Tanrı isimli Tanrı isimli e, mektuplar diyeyim mektup şeklinde anlatıyor hikayeyi e, bu hanım e, Almanya'ya gitmiş. Kocası Almanya'ya gitmiş önce malum hikaye sizi ve çocukları sonra aldırırım diye gidenden ses yok. Bunu da mektuplarıyla anlatıyor işte kardeşine, kız kardeşine konsolosa yazdığı mektuplar. Birkaç tane var ben size bir konsolos bir de ablasına yazdıklarını okuyayım diyorum. E, bu Tanrı adlı öyküsünden. <gülüyor> Türk konsolosluğuna. Ben Zarife iyi gıcıklar. Ben Zarife iyi gıcıklar. Beş yıldır Almanya'da çalışıyor olan kocam Şuayip iyi gıcıklar. Ben burada dört çocuğumla yalnızım. Gitti gideli beş kuruş göndermedi. Çocuklarım adam olsun gider gitmez sizi yanıma aldıracağım ve bakacağım diyerek. Ben kendim el kapılarında çalışıp çocuklarıma bakarımsa da bugün beşinci aydır ve ayın ikinci günü bacağım kırık olarak attılar beni. Mutfak dolaplarını temizliyordum beyin sandalyenin bacağı kırıkmış. Çok hastayım. Bize bakacak tanrımdan başka bir kul yok. Konu komşu bir çorba getirirse yerim çocuklarla. Onun için kocam mı bul yavrularıma baksın. Bundan 6 ay oluyor bir mektup aldım. Beni boşanmak istiyor. O beni kaçırarak evlendik. Ben ondan boşanmam. İstediğini yapsın, bana da koca olmasın. Ben ayrılmam. Azıcık dirilsem bir kondumu satar gelirim. O yüze duramaz. Sen istersen herkesi bilirmişsin. Dediler onun için. Mektubu yazan büyük kızım, Nurcan Eygıcıklar, 10 on yaşında. Ondan sonraki oğlum, Ocan Eygıcıklar, 7 yaş. Öteki kız, Bircan Eygıcıklar, 6. En küçük Can Can. Dört yaşında, ellerinden öperler. Ne olur o kardeşim, kocamı bul bana. Ayaklarının altını öpeyim, çok darlandım. Kocamın adresi, her şu ayıp, iyi gıcıklar, şu fabriken, o dermatte, doçlandım. Sana bir tane de eski fotoğraflarından gönderiyorum, kolay bulursun. Kucağındaki o canımdır, öbürü Hanife'nin büyüğü, anası oraya kaçtı. Ciritçi Mehmet almıştı bu resmi. Makine günsüz cemilindi. Tanrım kimseyi elden ayaktan düşürmesin kardeşim. İskambil Recep son olarak görmüş onu orada. Hiç bu resimdekine benzemiyormuş. İyiler yüzü suyu hürmetine bul onu Allah aşkına. Ellerinden öperiz. Sevgili eşim. Senden çok ricam Allah aşkına benim dönmemi istersen ve yine buraya gelmemi istersen. Ve çocukları öksüz etmemek istersen ve Allah'ını seversen, Tanrı adına, benden bir gün önce boşanırsan, bir gün eve gene beraber oluruz. Ayrılmadan beni bekleme sevgili eşim. Başıma öyle bir iş geldi ki, sorma, beni ve çocuklarını seversen, beni boşa ve bir yıl sonra bekle geleceğim. Aksi oldu gelemem. Ömrünün sonuna dek sonsuz selamlar sevgili eşim. Boşarsan namın sum üstüne gelirim. Eşin şu ayıp.'' Şimdi diğer mektuba geçmeden size bir şarkı dinletelim. Sonra da diğer mektubunu okuyacağım. Korkaz biz aslında, belli etmeyiz ama iki aşız biz aslında. Danse sus Aslında merhaba. Ee, bu arada Canda Çetin'in yeni albümünden bir parça çaldık ee, ilk defa dinletiyoruz nedense sustum ee, fakat bizler SGK'nın dayatmaları karşısında susmayacağız örgütlü dayanışmamızı sonuna kadar süreceğiz diyerek kaldığım yerden okumaya devam ediyorum. Şimdi bizim arkadaşın e, bu sefer ablasına, Zarife e. Gıcıkların ablasına yazdığı mektup. Sevgili ablacığım, her iki yanımda yapılan, yanımdan yapılan iğneler yüzünden gece ve gündüz acıkmaktayım. İlk iğnenin ardından ikincisi de geldi. Uçları küt ve kıvrıktı. Yüzün sapsarı, karasarı kesilir. Üçüncü yine o iki dişli önden çıkık hemşire yüzü şöyle bataklık. Pataklık sazları var ya, işte o renk, elinde oklava denli uzun halat gibi bir iğneyle gelince, içi selvi ağaçları var ya, işte o renk ile doldurulmuş, artık buna dayanamam. Kapmamla elinden yere yatırdım ve iğneledim, iğneledim, iğneledim. Çünkü ben de iğne yapmasını biliyorum artık. Gelince iğneci Hüseyin Efendi düşünsün. Tabii ablacığım beni yakalayarak bir odanın içinde kalın kemerlerle bağlayıp, Üç gün üç gece aklımı oynatan dek yatırdılar. Altımı hep ıslattım. Gece hemşiresi yaşlı bir frohlen geldi. Beni kaldırdı, çözdü. Hiçbir yere tuvaletten başka gitmeyeceğime sözümü aldı. Söz verdim bir kez ablacığım dönmem. Bir de pöçümün ağrısına durabilsem, bir de o kokuyu duymasam. Can canımı toprağa koyup döndüklerinde elleri tabutsuz kokan... Burada trenden ilk indiğimde istasyonun tuvaletinde birden duydum o kokuyu. Kalbim çarpmaya ve terlemeye başladı. Polisi bulup şu sorayım dedim. Ardımda beliri verdi adamlar. Sarı gözlü ve mavi saçlı olarak pembe yanaklarından dişleri görünerek bilenen. Hemen polise bunu da anlattım. Yakalayın yakalayın diyerek göstererek dişlerini sorgu bile etmeden bir otomobile atarak beni... Buraya karton şipitay derler getirdiler. Buluruz biz dediler ama nerede için bulamadılar. O her işi bilir dedikleri konsolos başı da bulamadı. Heh. Ben de onu bir adam sandım. Onu ben bulacağım bulmadan dönmem. Buralara dek geldim fabrikalarda süründüm. iş buldum geldim. Daha oralarda kendine neler çektim de. Sekiz gün sekiz gece beklediydim tren istasyonda. Bizim. Ayrıl gelirim dediydi, söz verdiydi, gelme gününde gittiydim, o canımı da yanıma kattıydım, sekiz gece ve gündüz uyku bilmediydim, herkesler çıktıydı, trenler bomboşaldıydı, abdestsiz Yakup, Dursungillerin İdris, Safinazın Davut, İskambil Recep, Körük Mustafa indiydiler, onu görmedik, onu bekleme gelmez dediydiler. Çarpu Kaydar ebe rahime çöp Hüseyin'indiydiler. Bekleme gelmez dediydiler. Gebe zemineli yürüyün havası da gelmez artık dediydiler. Gavur orospu oldular dediler. İdrisin Hanife kör Musa delirdi. Ciriltici Mehmet o mu otomobille çiğnendi ama şu ayıp hiç bekleme dediler. Bu bizim köyü oralara kaldıran hep o günsüz Cemil'di. Günsüzün iki otomobili vardı ama onu bastılar esrardan yakalandı, içeri girdi dediler. Sekizinci gecenin sabahıydı. O canımı sıraların üzerinde uykusundan kopardıydım. Trene karşı durduyduk. Artık bundan çıkar dediydim. Tren bomboşaldıydıysa herkes birbirine kavuştuydu. Son yolcu da indiydi. Öcanım bana baktıydı. Hiçbir söz etmediydi. Ağlamadıydı. Babası Alaman'dan urbalar, şapkalar, kunduralar getirir bek bellediydi. Çakmak çakmak baktıydı. Ben buralara geldiydim. İlk yemeği getirdiydiler. İlk yemekte herkes korkuyordu burada. Herkesin gözleri çimen bağlıydı. Herkes yemeğini ötekine vermemek için dakikayı fırsat bilip veriyordu. <gülüyor> Vermek için pardon. Bana da bunu yaptıydılar ama yemedim. Kendi aralarında beni yalnız bırakarak beni konuşmaya başladılar birden. Elbette benim öğrenmemi istemezler ama başladım bile çalışmaya. <gülüyor> Kent, Maxwell, Hotel Krone, Schweppe, Neutzer, Zeitung... Sabah banyo yaptığımda su akıp gidince beyaz banyonun dibinde yağlı kara bir su birikiyor. Ondan başka buzlu cam kapı açılıp beni sınamak için sıraya diziliyorlar. Ben düşmanlarıma göstermem kendimi. Karanlık basıp da gece kuşları uçmaya başlayınca penceremin önünde bu kez de hani funda rengi var ya o renklerle yazıyorlar ezberletmek için. Pepsi, Sprinkler, Farbewerke, Höst, Basf, Krupp, Siemens, Lark. Bu laklardan her yerde vardır Hani bize verdikleri o pis kokulu ördek lazımlıklarına denir Dün ve bugün içtiğim kahve beni baştan aşağı titretti Ter içinde düşürdü beni Yeşil terledim ablacığım Pencereden bakınca bahşede, bahçede gördüğüm ağılı otlardan yapışıyorlar Bizler uyanmadan daha ıslakken bahçıvana biçtiriyorlar onları Ancak buzlu sularla kendime gelebildim Hemşire mendil getirdi. Gönderene teşekkür ederim. Mendile külota verdikleri beyaz peçetelere ve kurulanma kavlularına oyalanmak için ŞZE işlemek istedim ama... ...bana yine vermediler ablacığım. Ne olur beni kurtarın buradan. Ben hasta değilim artık. Şu bir aramayacağım. Türk millet öldü mü be ablacığım? Beni sığındığım kucağından... Vicdan size ait olmak üzere yakaran ve bağrı yanık bir Türk anası biri ishalden ölerek üç çocuğu kalmış bir ana ve eşini yoldaşını yağ ellere yitirmiş bir eşim ki deri ve kemikten kervanım günahsız gövdemi aşındırıp yıprandıracak ve taşına gülmeyen kabrimin yolunu tutmaktan başka bir çarem olmadığını bilerek yaşayan bu bahtsız olmakla beraber her gece vatanıma ve sizlere duacıyım. Geçende, geçende bizi parkta dolandırdılar Taştan etleri insanlar çırılçıplak havuz başlarında tutunmuş Her yanı bize yaptıkları kahveden ekilmiş bahçeler Ve dönünce saat sekizi bir gece biri, göründü, biri gö birden gördü Hiçbir yerden hava gelmiyor Ve saat sekizi iki gece herkes birlikte fenalık geçirdi Bir hasta kız ağladı Dün benim dolabımda çantamdaki kremin gelmiş Buradaki eczane veriyor. Ben de herkese pay ettim. Bu odada krem var. Herkes kremini yanında getirip gezdiriyor. Sevgilerimle sevgilerimi gönderen kardeşine acıyın. Zarife Şuayip Eygıcıklar. Evet. Zarife'nin hikayeleri daha burada bitmiyor. Dört tane mektubu daha var. Ee, ben Burada Zarifen'in hikayesini ara verip size biraz daha Leyla Erbil'den bahsetmek istiyorum. Biraz da Leyla Erbil'in şey biçim ve dilinden bahsedelim. Onun Türk öykücülüğündeki en ayrıksı yanı denediği biçimsel yapılar ve Türkçe kullanımındaki muhalif tutumudur. O öykülerini bildik alışılageldik yapıların dışında kurar. Beckett, Kafka, Joyce, Faulkner, Wolf tonları farklı olsa da biçim anlamında takip olduğu yazarlar olur. Biçimsel anlamda bu yazarlara sadıkken, tematik açıdan da Marx, Freud ve zaman zaman Dostoyevski’yi değerlendirir. İç monolog ve bilinç akışı en çok denediği biçimsel yapılar olur. Bu arada. İroni ve karamizahta sevdiği anlatım tarzlarındandır. Bilinçlenmiş kadının cinselliği tersinden bir güç olarak erkeklere karşı kullanmasına karamizahla dışlaştırır. Bir ölç alma yöntemi olarak da bakılabilir. Karamizah bu erkeksi düzeni kavrayamamış kadın kahramanı hicvetme aracı olarak kullanılır. Kullandığı biçimsel tekniklerden biri de öykülerin içine çeşitli belgeler, fotoğraflar koymasıdır. E, kolaj, montaj, iktibaz tekniğine başvurur. Böylece öykünün hem kurgusal yanının altını çizmek, açık etmek, hem de gerçeklilik, gerçeklilikle bağlantısını sıkıştırmak ister. Ağırlıklı olarak postmozen yazarlarda görülen Anlatıcının öykünün içinde yer alması durumunu onun da tercih ettiği bir yöntem onun da çok tercih ettiği bir yöntemdir. Hallaç'ın ilk öykü kitabı Hallaç'ın pek çok öyküsünde yazar yerini alır ve okura bir öykü okuduğunu hissettirir. Anlatıcı bu savaşta taraftır ve tam bu yerlerde anlatıcının sesi, duyguları, yorumları bizzat Leyla Erbil olup çıkar. Erbil kimi neyi anlatırsa anlatsın öykünün tam merkezine kendisini konumlandırır. Yenilikçi tutumu dilde de sürer. Dili gerer, yeni anlamlar üretmeye çalışır. Kendi deyimiyle öz Türkçecilerden de öz Türkçeci bir durum sergiler. Kimi kez de dili hiçliğe, anlamsızlığa sürükler. Öykülerinde uzan cümleler kurar. Dilin bir anlaşma aracı olmasını aldırmaz. Kahramanı nasıl konuşuyorsa öyle aktarır. Büyük harf, küçük harf, nokta, virgül ona yetmez. Dilediği gibi kullanır. Virgüllü soru işareti kullanmak ister ama bu ne daktiloda ne de bilgisayarda vardır. Bu yüzden dil onun yapmak istediği pek çok şey için temel bir enstrümandır. Cümleleri çoğunlukla kopuk, bağlamsız ve düzensizdir. Ben insanların tümünün yaralı ve hasta olduklarına inanıyorum. Sanatımın kaynağı da bu her insanda gördüğüm zavallılıkla delilikle ilgilidir diyen Erbil, hastalıklı insanın Türkçenin normal düzenine uymadıklarını belirtir. Bir manik depresifin rahatlıkla uzun ve soluksuz cümleler çıkartabileceğini, çıkartabileceğini biliyoruz. Ya da bir megalomanın tekrarlar ve dönmelerle karışık obsesyonlara imza atabileceğini. Her öyküde kahramanın ruh haline uygun bir dil anlayışını benimser. Yazarken asla okuyucu düşünmedim. Kendi dilimi metni yaratmaktan başka... Okuru e eğlendirmeyi, kaç satacağını, beğenilip beğenilmeyeceğini, eleştirmenlerin hoşlanacağı gibi yazmayı falan hiç düşünmedim. Diyen Erbil, bazen ruhunla labirantlerinde dolaşırken ışığı iyice kısar, görüntüyü bulanıklaştırmaya, flulaştırmaya çalışır. İnsanın etrafındaki görünen her şeyi Dekoru, tasviri değersizleştirir. Anlattığı bireyi bazen çevresinden soyutlayarak zihnini hapseder ve orada derin yüzleşmeleri aktarır. Bazen kahraman nefes alıp veren bir canlı değil, bir görüş, bir yorum olarak dışlaşır. Bu bölümlerde kapalı, iyice kapalı bir anlatımı tercih eder. Şimdi e, yine bu Leyla bile sizler için araştırırken, hazırlamaya çalışırken çok sevdiğim bir şeysi vardır. Nobel yani tam bir e, roman e, değil, hikayeden uzun bir noveli var. Cüce, tanınan bildik bir eseridir. Onun girişini de okumak istiyorum size. Yazarın Notu. ''Geçen yıl, 2000 yılı, ara sıra kaldığımız yazlık kö köy evimizdeki komşularımdan biri, tek başına yaşayan bir kadın öldü. Benden 5-6 yaş büyüktü sanırım. Ara sıra evine çağırırdı beni. Sohbet ederdik. Siyasetle, edebiyatla, sanatla, özellikle sinemayla çok ilgiliydi. En sevdiği yönetmen Lütfü Akattı onun için.'' L Lütfü Akattı, onun için Türkiye'de sinemacı olmak talihsizliğine uğramış dehadır derdi. Bir çoban köpeği beslerdi. Divan şiirini de çok iyi bilirdi. Sokmaz da evine yakınımızdaki tarlada rençberlik eden Hatice abladan, oğlu Yıldırım'dan bir de benden başka kimseyi. Pasaklı bir hanım da oldukça. Çok az eşyası vardı Yine de eşya yığılı darmadan bir ev sezerdim boşlukların altında. Koltuğa otururken toz kaplardı havayı. Yapış yapıştı çay fincanları. Duvarların asıl renginin yerini alan akneli akıntılar, değişik bir manzara resminin önünde oturduğum duygusunu uyandırırdı. Acayip bir duvar saati zamanı geldiğinde beyin zonklatan perdelerle çalardı. ''Yukarı kata çıkan iki merdivenden birinin sarmal ve dar olduğunu, artık onu iptal ettiğini söylemişti.'' <gülüyor> ''Berikinin kararmıştı limonlukları. Basamakları yer yer erimiş dimdikti. Koca kafalı ahşap trabzanları anımsatırdı sarıklı mezar taşlarını.'' ''Zenime'ydi adı. Kendisi evden çıkmazdı pek. Bana gelmeyi de hiç kabul etmedi.'' <Gülüyor> Sürekli iç savaştan söz ederdi Konuşurdu İç savaş çıkarmaya uğraşıyorlar Bölmeye uğraşıyorlar Cumhuriyeti Korkmayın öyle bir şey olmaz derdim Sen Arapları bilmezsin Onlarla bir arada yaşadık biz derdi Her yaz karşılaştığımızda ilk sözü Gördün mü bu bir yılda yaşananları Bir adım daha yaklaştık iç savaşa Haklı mıymışım? Olurdu Hemen ardından karıncalardan söz açardı. Karıncalar mutfağında, yerde, şekerliğinde, her yerde vardılar gerçekten. Ama ekmek yemek kırıntılarına gelirdi onlar. Temiz, temizlik yoktu ki bu evde. Belki karıncalardan söz ederken başka şeyleri konu ettiği. Şöyle bir şey söylemişti bir gün. Uyurken üzerimde dolaşmadıklarını nasıl bilebilirim? Bütün bu karmaşaya karşın ev, ev tertemiz kokardı Azıcık tarçınlı, zencefilli Bergamut karışımlı Çok hoş bir rahi ayağı yığılırdı bu evde Zeni adı Zaman zaman Kederli, derin yeslere Kapılmış bulurdum onu Zaman zaman neşeyle taşmış Kırılıp geçirirdi gülmekten insanı Güzelliği silinmemişti büsbütün Lokma gözlü Uzun boylu İncecik, düzgün vücutluydu. Kadınsı çizgiler yerindeydi hala. Tuhaf kostümlerle dolaşırdı evin içinde. Her giydiğinin bir anısı vardı. Şunu babasıyla Fifta Venü'den, şunu Lahore'dan, Alman sevgilisiyle Berikini Kinshasa'dan almış olurdu. Bir seferinde sabah kahvesine gitmiştim. Chanel'in siyah tül ve ipek dantel karışımı yerlere kadar uzun dekolte bir gece giysisiyle karşıladı beni. Bir seferinde de gene siyah payetlerle işlenmiş Müslin'den bir Chanel kılığıyla oturdu. Oklava yutmuş gibi. Kafasında da Madame Matisse'nin şapkasından ufak siyah tekerlek şapkası. Gençliğinde bir Chanel tutkunu olduğunu da o gün kendisi söyledi. Babasının işi dolayısıyla bu işin ne olduğu netlikle anlaşılmadığı hiç. <gülüyor> Affedersiniz. Gabriel Chanel ve çevresiyle tanışmış. Hayatı boyunca... ...Kürde Rus sürünmüş. Giderek Jean Cocteau... ...Dorios Millard... Francis Polenck'in de içinde olduğu... ...altılar grubuyla... ...sıkı fıkı arkadaşlık etmiş. Arkadaşlar Fransızca ile hiç aram yoktur. Şansıma... <gülüyor> Ee, yanlış okuduysam mazur görün. Bu hesaba göre neredeyse doksanlarında falan olmalıydı ama doğrusu göstermiyordu hiç. Chanel giysileriyle olduğundan araya her zamankinden değişik tırtıklı bir uzaklık koyar. Biraz yukarıdan bakardı bana. Ancak dolaşırdı çoğunlukla özensiz bir pantolon ve kazakla. <gülüyor> bana söylediğine göre Kabil'de doğmuş. İlk okula kadar oralarda yaşamışlar. Sonra ülkeye dönmüşlerdi. Nide de bitirmiş ilkokulu ardından babasıyla hemen bütün dünyayı dolaşmıştı. Annesinden pek söz etmezdi. Bir de ağabeyi varmış erken yaşta yitirdiği. Babasının babayi şehi olduğunu bir gün ağzından kaçırmış gibi yapmıştı. Aslında diplomat sayılırdı dedi babası için. Nerede gömülüdür babanız diye sorduğumda dedi İstanbul'da sahra ceditte. Kafamı kurcalayan birçok şey vardı anlattıklarında ama e, Değildi dönüp sorusu olacak birisi Ne anlattıysa o kadar kendisi Bir kez evlenip ayrılmış O kocadan yıllardır yüzünü görmediği Yaşayıp yaşamadığını bile bilmediği bir rolu olmuştu Ama ne özlemini çeker ne de sözünü ederdi Zaten sık sık anılardan nefret ettiğini anı yazmak kadar ucuz bir şey olamayacağını gerçekse yazılanlar geçmişini satmak anlamına geldiğini gerçek değilse ki mutlaka yalanlarla doludur doluydanlarımız anılarımız insanlığa yararı olmayan özlem ve özentilerden böbürlenmelerden başka bir şey değildi şimdilerinde ellilerinde olmalıydı oğlu diye geçirdim o anlatırken ne güzeldi elli yaşında bir oğlu olması bu kadının oysa ki Hayatının herkese kapadığı bir noktası, bir gizi, gerçek bir acısı olmalıydı bence Ama yine de dolu dolu yaşamış, dünyanın her bir yanında sevgilileri olmuş, gözü arkada kalmamış, güçlü bir kadına benziyordu Zeni Meydad'ı Mutfak masasının ucunda dururdu Kurulmuş daktilosu. Ağzı açık bekleyen. Düşünüyorum da 80lerinde bir kadın tek bir kitap yayınlamamış. Kimsenin haberi yok. Bir iç yarası gibi daktilos da sürekli açık. Noyman ediel Kük klavye. Utanıyordum oraya gözüm kayacak diye. Kendisi ateistti. Öyle demişti bana gerçi. Yatağının başucunda duvarda bir cüz asılıymış. İndirdi gösterdi. Bir gün... Babasının işi dolayısıyla Orta Dağı'da dolaşırken çok ucuza düşürmüşmüş Bir Kur'an-ı Kerim adını unuttuğum ünlü bir Arap hattatın eseriymiş Ramazanlarda da oruç tutardı Zenime Hanım Sağlığa iyidir sen de tut derdi Vaktiyle Ümraniye Musiki Mektebi Humayun'un da Nazariye-i Musikiye dersleri de aldığını anlatmıştı bana Zaten çalardı gözleriyle mor tuşlu o piyanoyu sürekli bir akşamüstü buzlu cin eşliğinde sohbet etmiş, kafayı bulunca şarkılar söylemiştik. O yaşta bile şıkıyordu sesi billur gibi. Söylediğine göre damdasyonu burada bitirdikten sonra bir ara bazı sol gruplara yataklık ettiği iddiasıyla cezaevinde yatmıştı. Uzun süre tecritte hücrede bırakmışlar, koltuk altlarına kızgın yumurtalar oturtarak ağzından laf almak istemişlerdi ama konuşturamamışlardı Zenime Hanım'a. Hayatının belki kendisini bile şaşırtan en kutsal anısı o olmalıydı. Her karşılaşmamızda yinelerdi bu hikayeyi. "İşkence daha insaniydi benim zamanımda." derdi. Modern teknoloji henüz gelmemişti Türkiye'ye. Çok acıyorum şimdikilere. <gülüyor> Zenime Hanım bir ara babası Lamih Bey'le Amerika'ya gitmiş ya da kaçmıştı. Orada ve Avrupa'da müritleri olduğunu söylerdi babasının. Orada Boston'da üniversitede Aristotelis'te hayvan insan sevgisi konusunda doktora yapmış ve aynı üniversitede profesör olarak İslam ve yalansızlığın ürettiği estetik merhametin dünya ve katkıları üzerine ders vermişti. Yurda dönene kadar bu kürsüde çalışmıştı. Üç nasil Amerikalı eğittiğini söylerken sağ kaşı onurlu bir titreşimler saçlardı. Esmer bir kadındı, biraz da kalın kıllı. Cam göbeği gözleri kim bilir bu benizde ne arardı. Kissinger'ın da gizli öğrencilerinden biri olduğunu söylerdi. Evde rastladığım tek fotoğrafta onundu zaten. Çay sehpasının camından karıncaların el verdiği ölçüde yan dönmüş sırıtırdı dururdu bu casus. Neden gizli olduğunu bir türlü soramamıştım kendisine. Yukarıda değindiğim gibi kimi konularda durdurur idi insanı bazı jestlerde. O anda ben bir şey sormadığım halde ağzının önünde sevmediğim bir şey uçuyormuş gibi elinin tersiyle kovalayıverirdi. Snob sayılmazdı ama sizin kuşkularınızı doyurmaya da yanaşmazdı hiç. Emekli olduktan sonra Türkiye'ye bizim köydeki babasından kalmış olan Hımış Eve yerleşmişti. Bana 60 yıl kadar önce Amerika'da Habsburg yayın evinde İngilizce basılmış olan tek kitabı felsefi romanı hiçlik'i armağan ettikten sonra birbirimize olan yakınlığımız arttı. Çünkü bu kitabı tam olarak anlayamasam da birbirini aşan metafizik göndermelerle dolu, doluydu. Çok ilginç bulmuştum ve bu da Zenime Hanım Hanım'ın bana güvenmesini sağlamıştı. Böylece yanına kimseyi sokmayan Zenime Hanım'la yazları daha sık görüşür olmuştuk. Geçen yaz Mayıs ayıydı. Telefonuna gene çağırdı beni. Gittiğimde başını kara İpek bir şalla sık hümeyniciler gibi bağladığını gördüm ve çok şaşırdım. Bana bilimin ve insan istencinin insanları mutlu etmeye yetmeyeceğinden, herkesin bir inanca gereksinimi olduğundan söz etti. Allah'ın varlığına inanmıyorum ama inanmışlar gibi yaşamak rahatlatıyor beni dedi. Sanki ben olmaz demişim gibi. Rahatlatıyorsam neden olmuyormuş diye söylendi. İnsan zayıf bir yaratık olduğu için eline kiliseyi, camiyi, havrayı vererek onları öbür dünyayı boylayana kadar oyalıyorlar. Biliyorum ama biraz da iyileştiriyorlar onları. takım takımı bunlar. İnanıyorlar işte, çaresizler. Bir amacı oluyor hayatlarının dedi. Bütün bunları sormadığım halde Başını örttüğü için benden özür dilerce sıralıyordu. Ben hiç ses etmeden dinledim. Birden öfkeli bir tonla mutluluğun ve dünyanın esrarını çözdüğünü, bir roman yazmakta olduğunu, bunun yayınlamasına yardımcı olup olamayacağımı sordu. Elbette elimden geleni yaparım dedim. Böylece söz vermiş oldum Zenim Hanım'a. Zenime Hanım'ın oturma odası ya da salonu sanki orta yerde ulu bir çınar varmış da onun tüm yaprakları sonbaharın gelişiyle kurumuş dökülmüş gibi yerlere serilmiş yazılı yapraklarla doluydu o gün. Kağıtlarda kim bilir ne uzun süre orada öyle kalmışsa... Onlar da sararıp soğumuştular. O gün çok sinirliydi. Bana sürekli "Basma, basma diyorum sana sarar mısın?" diye bağırarak onları yerden toplattı. Ardından gedikli üst çavuş edasıyla "Al götür sakla sana emanet ediyorum işte." dedi. Aradan bir ay geçmeden bir kez daha çağırdı beni. Yerden toplattıklarımı bir sıraya sokmadan rastgele göz gezdirmiş, bir şeye benzetemeyerek atmıştım elimden ama telefonda Harika şeyler olduğunu uydurdum. Yalanımı anlamış gibi hızla kaparken telefonu kızgın kızgın bekliyorum dedi. Kapıyı korka korka çaldım. Ne, ki, ne yazık ki yazdıklarından söz bile etmedi. Kabanı özdeğini anlattı köpeğini. Başını çözmüştü gene. Gür Siyah kıvırcık saçları başının çevresinde havaya kalkmış, kara bir ikonaya dönüş, dönüştürmüştü onu. Belki de bu saçları zapt edemediği için başörtüsünü denediğini düşündüm. O ise sürekli, La rahat tefit dünya, la rahat tefit dünya diye beş on kez yineledi. Ben gene yine büyüklerine saygılı bir kadın olarak ses etmeden önüme bakıp dinledim düşüncelerini. Kabanın ölümünden, Metin Göktepe'nin katillerini saklayan devletten, Gazi Kıyımından, Sivas olaylarından akıl almaz yorumlarla delice sözler etti. Kötülükle başa çıkılamaz, dünya ile baş edilemez. İnsanları acımayacaksın dedi sonunda. İnsanların ne günah var bile diyemedim. Arkadaşlar, iki sayfam kaldı. Ama programcı arkadaşım da programı bitirmemiz gerektiğini söylüyor. Ee, ben e, şimdi bunu atlıyorum. Zenime Hanım'ın hikayesinin son e, paragrafını okuyacağım. Evet. <gülüyor> bir de sayfalar dolusu anlamsız savaş betinlemelerine rastladım Zenime Hanım'da. Bu savaş bir Çölde geçiyordu ve bir vaha vardı ama yer yer Toslo'nun kış savaşı betimlemelerinden alıntılar içeriyordu. Bu alıntılara yazarını anarak dipnotta koymuştu. Kendisi kara kalemle, bodur şövalyeler, kılıç ve kılıç boyundaki erkek organı desenleriyle kenar süsleri de çiziktirmişti bazı sayfalara. Hangi savaştan söz ettiği hiç anlaşılmıyordu. Zin savaşlarına benzettim ben biraz, acımasız, kıran kırana, kanlı bir savaş. Ancak taraflar belli değildi. Belli ki bir iç savaştı. Erler şalvarlı ve kalpaklı ama silahsız. Bu savaşlar bölümünü biteniyle çıkardım Metin'den ancak yakmadım. O sayfaları da sakladım. Görmek isteyenler olsa benimdir. Zenime Hanım at falan koymamıştı kitaba. Cüce adını ben koydum. Bu adım plastik gücüne inanırım. Aslında Zenime Hanım olmalıydı adı ama satmazdı. Son görüşmemizin hemen ardından 2000 yılının 12 Ekim'inde uyku haplarıyla intihar ettiğini çok geç haber aldım. Biz çoktan dönmüştük yazdıktan. İçimden bu cadı gelecek yaza daha çok kağıt toplatır bana yerlerden diyordum. Sağlığı iyiydi. Nimdik bir kadındı. Parası pulu vardı. Yerindeydi aklı. İntihar edişini hala anlamış değilim ben. Toprağına yıldızlar, ateş böcekleri, güneşler yağsın. Zenimeydi adım. Leyla Bil bu bönsüzünden sonra romanını anlatmaya başlıyor. Ee, sonuç olarak... Leyla Erbil edebiyatı avutucu bir insanlık eylemi değil, fonksiyonel bir imkan olarak görür. Ancak inandığı doğruları, gerçekleri serin kanlı bir üslupla anlatmak yerine rahatsız edici, kışkırtıcı bir biçimde öyküler. Bunu da okuru savaşın tam orta yerine sürükleyerek yapar ve savaşın kurallarını uygular. Sonuçta uzun bir zaman dilimine yayılan örkü serilerinde hep Aynı izlekleri anlatmasına karşın özgür bir biçimde deneyerek tekrar tekrar sorunu aşarak hep yenilikçi kalmayı başarmıştır diye bitiriyorum. Yazarımızın kendi sözleriyle her aydının belirli bir siyasi görüşü olması gerektiğini ve görüşünü mutlaka halkla paylaşması gerektiğini uygulayan bir yazar olduğunu Leyla Erbil, Çağdaş Türk Edebiyatı'nın modern ve kentli edebiyatımızın yüz akı e, bir yazardır. Yerelliğin sınırlarını aşmıştır. Sınırlarını tanımayan bir yazardır. Bugünkü programımız burada bitiyor. Leyla Erbil hakkında anlatacak çok şey var ama zamanımız kısıtlı. E, merak ederseniz devamını kendiniz okursunuz diye söylüyorum. İyi günler sevgili meslektaşlarım. Edebiyat Güncesi İstanbul Eczacı Odası Edebiyat Kulübü'nün hazırlayıp sunduğu Edebiyat Güncesi sona erdi.